186. mektup Bu mektup Kabil Müftisi Hacı Abdurrahmana yazılmıştır. Sünnet-i uymayı, bidatlerden kaçınmayı istemektedir. Allahu Teala'ya ağlayarak, sızlayarak ve ona sığınarak ve güvenerek yalvarıyorum ki bu fakiri ve ona bağlı olanları bidat olan şeyleri yapmaktan korusun ve bidatleri güzel ve faydalı görünmesine aldanmaktan muhafaza buyursun. Seçilmiş olanların, sevilenlerin efendisi en üstünü hatrı için bu duayı kabul eylesin. Bidat demek, Resulullah'ın zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkan şeylere denir. Bidatleri ikiye ayırmışlar, Hasene yani güzel ve seyy E. Yani kötü. Resulullah'ın ve dört halifenin zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebep olmayan güzel şeylere hasene demişler. Sünneti ortadan kaldıran bidate e demişlerdir. Bu fakir, bu bidatlerin hiçbirinde güzellik ve parlaklık görmüyorum. Yalnız karanlık ve bulanıklık duyuyorum. Eğer bugün kalpler kararmış olduğundan Bidat sahiplerinin işleri iyi ve güzel görülürse de yarın kıyamet günü kalpler uyandığı zaman bunların zarar ve pişmanlıktan başka bir netice vermedikleri görülecektir. Farisi'nin dediği gibi ciğeri yakan düşünceden gözüme uyku girmedi. Acaba o sevgilim gece kimle geçirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bizim dinimizde yapılan her yenilik her reform fenadır atılmalıdır. Atılması lazım olan şeyin neresi güzel olur? Bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Sözlerin en iyisi Allahu Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bidatlerin hepsi delalettir, sapıklıktır. Başka bir hadisi şerifte Allahu Teala'dan korkunuz Sözümü iyi dinleyiniz ve itaat ediniz. Ben öldükten sonra gelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman benim ve halifelerimin yolumuza sarılınız. Dinde yeni ortaya çıkan şeyden kaçınınız. Çünkü bu yeni şeylerin hepsi bidattir. Bidatlerin hepsi delalettir, doğru yoldan ayrılmaktır buyuruldu. Dinde yapılan her değişiklik bidat olunca ve her bidat delalet olunca, Bidatlerin hangisinin en güzel denilebilir? Bu hadisi şeriflerde anlaşılıyor ki her bidat sünneti ortadan kaldırmaktadır. Bidatlerin bir kısmı kaldırır, bir kısmı kaldırmaz demek pek yanlıştır. Görülüyor ki bidatlerin hepsi seyyi edir yani kötüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanlar ortaya bidat çıkarırlarsa Allahu Teala buna karşılık bir sünneti yok eder. Sünnete yapışmak, ortaya bidat çıkarmaktan iyidir. Hasan bin Sabit'in bildirdiği hadisi şerifte, Bir millet dinlerinde bir bidat yaparsa, Allahu u Teala buna benzeyen bir sünneti yok eder, kıyamete kadar bir daha geri getirmez buyurdu. Âlimlerimizin hasene dedikleri bidatlerden bir kısmına dikkat edilse, sünneti yok etmekte oldukları görülmektedir. Mesela meyiti i kefen derken, Ölünün başına sarık sarmaya bidati hasene demişler. İyi düşünülürse Bidat sünneti bozmaktır. Çünkü kefende sünnet üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek yok etmek demektir. Âlimler sarığın ucunu sol omuzu üzerine sarkıtmak güzel olur demiş. Halbuki iki kürek arasına sarkıtmak sünnettir. Bidat de sünneti açıkça yok ediyor. Bunun gibi alimler namazda kalple niyet etmekle beraber ağızda da söylemek müstahap olur demiş. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramın ve tabi'in zamanında sözle niyet ettikleri ne kuvvetli bir haberle ne de zayıf bir haberle bizlere hiç ulaşmamıştır. İkamet okununca hemen Allahu Ekber diyerek namaza dururlardı. Bunun için ağızda niyet etmek bidat oluyor.'' Bu bidate hasene demişler. Halbuki anlıyorum ki bidat yalnız sünneti yok etmekte kalmıyor, farzı da yok ediyor. Çünkü ağza niyet etmek caiz olunca çok kimse yalnız ağza niyet ederek kalple niyet etmediklerinden hiç korkmuyorlar. Böylece namazın farzlarından biri olan kalple niyet yapılmıyor. Bu farz yok oluyor, namaz kabul olmuyor. Bunlar gibi daha nice nice bidatler, reformlar herhangi bir bakımdan olsa bile sünnetten fazla oluyor. Bu ziyadelik sünneti değiştirmek demektir. Değişiklikse yok etmek demektir. O halde Resulullah'ın sünnetine bir şey katmamalı ve onun ashabı kiramına uymalıdır. Çünkü ashabı kiramdan her biri gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birine uyan saadete muhakkak muhakkak'e kavuşur. İbn-i Abidin diyor ki, namaza başlarken niyet etmenin farz olduğu söz birliğiyle bildirildi. Niyet yalnız kalpte olur. Yalnız sözle niyet etmek bidattir. Kalpte niyet edenin şüpheden, vesveseden kurtulmak için sözle niyet etmesin caizdir. Kıyas ve iştihat bidat değildir. Çünkü bunlar nüsusun yani ayetlerin manalarını meydana çıkarmaktadır. Bu manalara başka bir şey eklenemez. Ey akıl sahipleri, iyi anlayınız meallindeki ayeti kerime kıyas ve iştehadi emretmektedir. 187. mektup. Bu mektup hacı Muhammed Eşre ve Kabiliye yazılmıştır. Kavuşturanların en kısası, rabıta yapmak olduğu bildirilmektedir. Sevdiklerinize yazdığınız mektubu okuduk. İçinde bildirilen haliniz anlaşıldı. Kendini zorlamadan, uğraşmadan, üstadın rabıtasının kendiliğinden hasıl olması, üstadla talebesi arasında tam bir yakınlık olduğunu açıkça gösterir. Bu yakınlık, fayda vermeyi ve istifade etmeye yarar. Kavuşturucu yollar içinde rabıtadan daha çabuk kavuşturanı muhakkak ki yoktur. Hangi talihli kimseye bu nimet ihsan edilir? Hace-i Ahrar Kudüsallahu Sirruhu Hazretleri Fikarat Risalesinde buyuruyor ki, önderin görüntüsü hakkın zikrinden daha faydalıdır. Yani rehberin hayali talebesine, kalbin tasfiyesine zikir etmesinden daha çok fayda verir. Çünkü başlangıçta talebin hak talayla tam yakınlığı yoktur. Bunun için zikretmek de çok faydalanmaz. Önceniz ve sonranız selamette olsun. 188. Mektup Bu mektup Hacı Muhammed Sıddık-ı yazılmıştır. Sorularına cevap vermektedir. Kıymetli kardeşimin güzel mektubu geldi. Bizi seven kardeşim. Latifelerden birkaçının kalp mertebesinde bulunması yalnız kalpte bulunan latifeler içindir. Kalbin dışında bulunan latifeler kalp mertebesinde bulunamaz. Yaradılışı kalp veya ruh mertebesine kadar olan kimseyi tasarrufu kuvvetli olan piri daha yüksek mertebelere ulaştırabilir. Fakat burada bir incelik vardır ki ancak uzun anlatmaktan bildirilebilir. Yazmakla bildirilecek gibi bir şey değildir. İnsanın zahiri yani görünen organları, batının hallerini, özelliklerini edinirse ve batında yani kalp, ruh ve başka latifeleri zahirin sıfatlarına bürünürse, zahirde olan şeylerin batında da olması ve batındaki hallerin de zahirde hasıl olması niçin güç olsun? Vesselam. 189. Mektup Bu mektup Şerafettin hüseyin Bedaşiye yazılmıştır. Dünyanın güzelliğine aldanmamalı, İslamiyet'ten ayrılmamalıdır. Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstüne olan Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz âline ve ashabının hepsine bizden selamlar olsun. Akıllı ve kıymetli oğlum Şerafettin Hüseyin'in şerefli mektubu geldi. Bizi çok sevindirdi. Sayısız bağlılıklar arasında bu fakirleri hatırlamanız ne büyük bir nimettir. Bu haliniz kalpteki sevginin alametidir. Bu sevgi de ifade ve istifadeye sebeptir. Bildirdiğiniz rüyalar doğrudur ve güzeldir. Kalplerin bağlılığını göstermektedir. Yavrum, dünyanın tadına ve güzelliğine sakın aldanma. Onun yalancı gösterişlerine kapılma. Çünkü hepsi geçici ve kıymetsizdir. Bugün böyle olduğuna belki inanmazsınız fakat yarın ölünce doğru olduğunu anlayacaksınız. O zaman inanmanın faydası muhakkak ki olmayacaktır. Farisi'nin dediği gibi, İncilerin ağırlığı sağar etmiş kulağını, ne yapayım, duymaz olmuş, ağlamamı, sızlamamı. Kalbin temizlenmesi için olan vazifenizin kıymetini biliniz. Bunları yapmaya canına başla çalışınız. Beş vakit namazı seve seve ve cemaatle kılınız. Malınızın kırk tabi zekatını Müslüman fakirlere yalvara yalvara veriniz. Haramlardan ve şüphelilerden kaçınınız. Herkese iyi geçininiz. Kurtuluş yolu muhakkak ki bundadır. selam. 190. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan Bedahşi'nin çocuklarından birine yazılmıştır. Zikir anlatılmakta ve lüzumlu nasihatler verilmektedir. İyi bil ki, senin saadetin ve belki bütün insanların saadeti ve herkesin dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulması Sahibimizin zikriyle olur. Elden geldikçe her zaman zikir yapmalı. Ondan bir an gafil kalmamalı. Cenab-ı Hakk'a çok hamd ve şükür olsun ki her an zikir etmek bu büyüklerin yolunda daha başlangıçta nasip olmaktadır. Sonda kavuşabilecek nimetler başlangıçta tattırılmaktadır. Bunun içindir ki tasavvuf yolunda ilerlemek isteyenlerin bu yola geçmeleri en uygundur ve en doğrudur. Hatta, lazımdır. Bunun için sana önce lazım olan her şeyden yüz çevirip, bu büyük yolun büyüklerine bağlanmandır. O büyüklerin kalplerinden, ruhlarından faydalanmak için yalvarmalısın. Önce zikir lazımdır. Zikir hatırlamak, anlamak demektir. Göğsün sol tarafındaki kalp, yürek denilen et parçasını düşünürsün. Bu et parçası, gönül denilen hakiki kalbin yuvasın gibidir. Allah mübarek ismini hayalinle bu kalp üzerinden geçirsin. Bu anda hiçbir uzvunu oynatmasın. Yalnız kalbini düşünerek oturursun. Kalbin şeklini, anatomik yapısını düşünmezsin. Çünkü kalbin yerini düşünmek lazımdır. Kalbin kendisini tasavvur etmek, hatırlamak lazım değildir. Allah'ın ismini kalbin bulunduğu yerde hatırlarken hiçbir şeye benzemez diye düşünürsün. Allahu Teala'nın sıfatlarını da düşünmezsin hazır ve nazır olduğunu dahi düşünmezsin. Böylece zatı da ala yüksekliğinden sıfatlara düşmemiş olursun ve kasirette vahdeti görmek derecesine inmezsin. Malûkatları görüp bunlara bağlı kalıp avunarak hiçbir şeye benzemeyen varlığa bağlanmaktan mahrum kalmazsın. Çünkü malûkatlarda görülen, anlaşılan her şey o olamaz. Çoklukta görülenler bir an olanı görmek olmaz. Hiçbir şeye benzemeyeni, bilinen, anlaşılan şeylerin dışında aramak lazımdır. Ayrılmayan, bölünmeyen, hiç değişmeyen bir şey, çok olan, başka başka olan şeylerde bulunmaz. Zikrederken bir velinin görünüşü kendiliğinden hasıl oluyorsa, o görünüşü de kalbinde durdurmalıdır. Böylece zikre devam etmelidir. Veli dediğimiz zat, Allahu Teala'ya kavuşturan yolu gösterendir. Yolda, Ondan yardım, imdat gelen zattır. Yoksa cübbe, külah, diploma edenin, şeyh efendi olarak köşede oturan cahil değildir. Adetlere, gösterişlere, yaldızlı sözlere aldanmamalıdır. Evet, kamil ve mükemmel bir zattan bereketlenmek, faydalanmak için elbise, çamaşır gibi şey almak, onu inanarak ve saygıyla kullanmak çok fayda ve feyiz verir. Fakat veren olgun, alan uygun olmak lazımdır. Bu yolda rüyalara güvenmemeli, kıymet vermemelidir. Bir kimse rüyada kendini devlet başkanı görürse yahut kutup veli olduğunu görse uyanıkken de böyle olmuş değildir. Uyku içinde değil, uyanıkken böyle olmak lazımdır. Uyanıkken kavuşulan şeyler kıymetlidir. Şunu iyi bilmeli ki zikrin faydalı olması ve bunun tesir etmesi için ishamiyyete yapışmak lazımdır. Farzları... Sünnetleri yapmak ve haramlardan şüphelilerden kaçınmak elbette lazımdır. Bunları ehli sünnet âlimlerinden ve bunların kitaplarından öğrenmelisin. Sapık kimselerden, bozuk din adamlarından, din cahillerinden, beşepsizlerin kitap ve gazetelerinden öğrenilen şeyler insanın dinini bozar, zikrinin ibadetlerinin faydası olmaz. Dünyada felaketlerden, ahirette azaplardan kurtulamaz ve selam.